Yapay zeka tabanlı dolandırıcılık, ses ve görüntü taklitleri, gelişen yapay zeka teknolojileri, gündelik hayatımızı kolaylaştırırken, dolandırıcıların elinde yeni bir silaha da dönüşebilmektedir. Özellikle yapay zeka tabanlı ses ve görüntü taklit teknolojileri, siber suçlar için yeni bir alan açmış durumdadır. Deepfake olarak bilinen bu teknikler, kısa süre içerisinde gerçeklik algısını alt üst edebilir ve aileleri, bireyleri, kuruluşları veya devletleri ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakabilir. Yapay zeka ile ses taklitleri Yapay zeka destekli ses sentezleme teknolojileri, sadece birkaç dakikalık bir ses kaydıyla, herhangi birinin sesinin birebir taklit edilmesini sağlayabilmektedir. Bu durum, dolandırıcılar için telefonla dolandırıcılık, sahte sesli mesajlar ve hatta politik manipülasyon için büyük bir fırsat sunmaktadır. Bankacılık sektöründe sesli kimlik doğrulama gibi sistemlerin kullanılması da bu teknolojiyi daha da tehlikeli hale getirmektedir. Ses ve görüntü taklitleri nasıl yapılıyor? Gelişen yapay zeka algoritmaları, belirli bir kişinin ses tonunu, konuşma tarzını ve hatta yüz ifadelerini birebir taklit edebilmektedir. Deepfake teknolojisi, özellikle video ve ses sentezi yoluyla gerçek gibi görünen ancak tamamıyla sahte olan içerikler oluşturabilmektedir. Bu sayede, bir kişinin hiç söylemediği bir sözü söylemiş gibi veya hiç bulunmadığı bir ortamda bulunuyormuş gibi göstermek mümkün olmaktadır. Deepfake ile görüntü manipülasyonu deepfake teknolojisi, bir kişinin yüzünü bir başka videoya ekleyerek gerçek gibi gösterilmesini sağlar. Bu teknik, sahte haberlerden kimlik hırsızlığına, şantaja ve siyasi manipülasyona kadar geniş bir yelpazede kötü amaçlı kullanımlar sunmaktadır. Bir liderin, devlet adamının ya da ünlü bir kişinin ağzından çıkmayan sözlerin söylenmiş gibi gösterilmesi, toplumlar üzerinde büyük etkiler oluşturabilir. Dolandırıcılık ve güvenlik tehditleri Yapay zeka tabanlı dolandırıcılıklar Bireysel ve kurumsal seviyede büyük kayıplara yol açabilir. Kimlik hırsızlığı, bireylerin kimlikleri, sesleri ve görüntülerinin taklit edilmesiyle, banka hesaplarına yetkisiz erişim sağlanabilir ve sosyal medya hesabı açılabilir. Finansal dolandırıcılık, sahte sesli aramalarla şirket yöneticileri kandırılarak büyük meblalar aktarılabilir. Bilgi manipülasyonu, önemli şahsiyetler veya siyasi liderler hakkında yanlış bilgiler yaymak için dipfake videoları kullanılmaktadır. Aile ve toplum üzerindeki etkileri, yapay zeka tabanlı dolandırıcılık, sadece bireyleri değil, aile yapısını ve toplum dengesini de tehdit eden büyük bir sorun haline gelmektedir. Aile içi güvensizlik, sahte ses ve görüntülerle oluşturulan senaryolar, aile fertleri arasında güvensizlik oluşturabilir. Eşler arasında sadakatsizlik iddiaları, ebeveynlerin çocukları hakkındaki kaygıları artabilir. Genç nesiller üzerindeki etkisi, dijital medyada yayılan dipfake içerikler, özellikle gençler arasında dezenformasyonun yayılmasına neden olabilir. Gençler, sosyal medya üzerinde maruz kaldıkları sahte içeriklerden etkilenerek yanlış inanç ve tutumlar geliştirebilir. Toplumsal çöküş, bu teknolojinin suistimal edilmesi, toplum içinde güven bunalımına yol açabilir. MİDİA ve kamuoyu tarafından güvenilir olarak kabul edilen bilgiler, yapay zeka destekli manipülasyonlarla sorgulanabilir hale gelebilir. Bu tehditlere karşı alınabilecek önlemler, bu teknolojinin suistimal edilmesini engellemek için, hem bireysel hem de toplumsal çözümler geliştirilmelidir. Doğrulama mekanizmaları, ses ve görüntüyü doğrulayan yeni nesil yapay zeka analiz yazılımları kullanılmalıdır. Farkındalık ve eğitim, kişiler ve kuruluşlar, Deepfake ve ses taklitleri konusunda bilinçlendirilmeli, şüphelendikleri videoları ve sesleri yaymadan önce doğrulamalıdır. Ahlaki bilinç, insanlar, teknolojiyi kullanırken ahlaki ve dini ilkeleri göz önünde bulundurmalıdır. Yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımı büyük önem taşımaktadır. Toplumların bu yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçli olması, güvenli bir dijital gelecek için kritik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda, bu teknolojilerin insanı ve toplumu koruyacak şekilde kullanılması da ahlaki bir sorumluluktur. Herkesin doğru bilgiye ulaşması için teyit mekanizmalarını kullanması ve dezenformasyona karşı dikkatli olması gerekmektedir.